İyi günler sevgili dinleyicilerimiz, iyi günler. Aa, i̇yi günler, iyi günler. Nasılsın Gözüm? İyiyim iyiyim, keyfim yerinde. Öyle mi, öyle mi çok güzel. Neymiş nedeni acaba? Yok, öyle bir sebebi yok işte. Vardır, vardır, söyle bakalım. Yani gazetede artık ev sahipleri kiracıyı değil... ...kiracılar ev sahiplerini seçiyor haberini okuyunca... <gülüyor> ...keyfim yerine geldi. Malum biz zamanında kiracılıktan çok çektik. Öyle öyle kiracı olmak zor iş efendim. Ya hele biz İstanbul'a yeni gelmişiz. Varız altı çocuk. Tabi o zaman da kiracıya ilk sorulan kaç çocuğum var sorusu. Babam rahmetli peşinde bizlerle onlarca ev gezdikten sonra... ...yine başımızı sokacak bir yer bulamamıştı garibim. O da mecburen bizleri dağıttı. Dağıttı? Dağıttı dağıttı. Yani dağıttı derken halaya, teyzeye, dayıya... ...üç büyüğü koydu. Üç küçük de gitti evi tuttu. Ha, orada yaşadınız yani. Yok yok. Üç aylığına. Üç ay sonra birimizi... ...beş ay sonra ötekini derken... ...yine biz bir araya geldik senin anlayacağın. Ee ev sahibi ne oldu? Ha, ondan sonrası köşe kapmaca. <gülüyor> Küçüyüz tabii. Bize oyun geliyor. Öyle eğlenirdik ki... ...tam ev sahibi çıkardı kapıdan... ...biz arkasından vın. Beş dakika sonra diğer kardeşim... ...on dakika sonra öteki. Annem pencereden Manav Hüsem amcayla haberleşir. Manav ev sahibi geldiyse yeni armut geldi abla derdi. Eğer gelmemişse işler kesat abla derdi. <gülüyor> Güzelmiş vallahi birader. Eğer bizim ev sahibiyle çakışma durumumuz varsa annem güya bahçede oynayan çocuklara kızar gibi yapar biz de olayı çakardık. Çocuklar da zavallı tabi. Bu kadın bize neden durup dururken çatıyor diye büm bakar dururlardı. Anladım anladım. Tabi biz hemen o azarlama sesiyle asli yerimizi alırdık. Asli yer ne demek Karagöz'üm? Şimdi annem iyi örgütlerdi bizi. O telaşla elimiz ayağımız birbirine dolanmasın diye... ...ben merdiven altına, benden küçük bahçe kenarına... ...onun küçüğü çöp kutusunun arkasına saklanırdı. Yani her şey ince ince hesaplanırdı ha? He? <gülüyor> ya aynen öyle. Sonra bir gün falso verdik demek ki... ...baktım kulağımı biri çekiyor. Döndüm ev sahibi. Hemen götürdü karakola... Yüzya sokak çocuğu hesabı. Ben şöyle böyle ıkmık derken baktım gidişat kötü. Çağırın dedim babamı. Çağırın dedim ama tabi ev sahibi tutturdu. Sizi oyalıyor. O adamın böyle çocuğu yok filan diye. Neyse yal var yakar getirdik babamı. Durum anlaşıldı tabi. Ev sahibinin yüzünü diğer iki kardeşi de görecek görecektin. Hadi yivatım. <gülüyor> Çıkardı tabi evden sizi. <gülüyor> yok çıkarmadı. İnsaflıymış demek. Pek öyle değil. Anneme de sıkı yönetim uyguladığından varlığımızla yokluğumuz bir. Yok yere sert basmayın, yok ayağınızı atmayın, yok yan yatmayın, hapşırmayın. Bizden ses seda, hatta nefes bile çıkmayınca ev sahibi oturun oturun dedi. Ama kiraya yaptıkça zamı yaptı, yaptıkça zamı yaptı. Elimiz mahkum tabii. Gık dememişti o zaman babam. Ne zaman ki bizler evlenip gidince babamın ilk işi de taşınmak olduğu acıyı var. Anladım karagözüm anladım. Eee ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman. Doğru demişler. Evet, geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Af affola! Allah.